Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere yine merhaba diyoruz. Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ediyoruz. Ve stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Mert Güler. Merhaba. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş buldum. Ne güzel şu anda dinleyicilerimizi görmüyorlar <gülüyor> ama oldukça güler yüzlü bir konuğumuz var. Ve soyadınızla ne kadar uygun bir e, sima şu anda karşımda duruyor. Teşekkür e, ederim. Güler yüzlü bir sima. <gülüyor> Soyadımın da enteresan bir hikayesi var. Belki oradan başlamak daha güzel olur. Ne kadar güzel olur buyurun. Bilirsiniz fotoğraf sanatçısı Ara Güler. Tabii. E, soy isimlerimiz aynı. Çünkü aile büyüklerimiz zamanında kurtuluşta otururken... Ayrı dinden olmalarına rağmen o kadar güzel bir dostlukları, arkadaşlıkları olmuş ki demişler ki bunu nasıl devam ettirebiliriz? Aile büyükleri karar vermişler o zaman aynı soyadı alalım. Zaten gülümseyen ailelermiş. Demişler ki güler olsun. Ee, ara gülerle bizim güler. Çok özel bir hikayesi var böylece. İnanılmaz güzel. Programın daha ilk dakikasından <gülüyor> böylesine güzel bir hikayeyle... ...buradan ara gülere de evet, sevgilerimizi sevgüler. göndermiş olalım. Ee, ne kadar güzel ve özel bir aileye o zaman dünyaya gelmişsiniz diye söyleyeyim. Mert Hocam, hocam diyeceğim izninizle. Eyvallah, ya, düşününce böylesine ince naif düşünen... Böylesine güler yüzlü bir aile olduğumda tahmin ediyorum. Böyle bir ailede dünyaya geldiniz. Kimdir Mert Güler? Nasıl başlamıştır yaşam öyküsü? Evet ailem gerçekten enteresan. Çünkü babam Afrika kökenli, e, siyahi, annem Arnavut kökenli, beyazi diyorum. Siyah ve beyaz bir aileden bir melez çocuğu olarak e, dünyaya geldim. Benim için çok kolay olmadı çünkü... <gülüyor> Okulda özellikle herkesin babası siyahken, e, beyazken benim babam siyah. Diyorlardı ki neden baban siyah? Halbuki kimse sormuyordu ki neden benim babam beyaz acaba diye. Böyle bir farklılaştırmayla geldim aslında ben. Benim için kolay olmadı ama çok renkli bir ailem vardı gerçekten. İlimmazdı. Anneniz ve babanız nasıl bir araya gelmişler ve Türkiye'de? E, evet bir Türkiye'de, Ankara'da bir araya, geliyor. araya geliyorlar. Benim babam eski bir futbolcu. Kimdir? E, Çetin Güler, namı diğer. Arap Çetin, <gülüyor> Zenci. Çikolata ha, bahçe rengi. taraftarlarını evet. çok yakın ...benden hatırlayacağı... ...Kasılpaşa ve de oynamış... Evet. Evet, ...çok iyi bir santripor... ...daha sonra da futbol teknik direktörlüğü yapmış... ...Galatasaray'ı Coşkun ile çalıştırmış... ...yaklaşık 20 kulüp kadar futbol takımı çalıştırdı... ...yaşayan efsanelerden bir, bir tanesi, tanesi aslında... Evet. ...buradan bir sevgi de o zaman... <gülüyor> ...baba sefer gönderelim... Eyvallah. ...ne güzel bir program olmaya başladı... Eyvallah. ...böyle büyüklerimizi... ...çok önemli isimleri de anarak başladık programımıza. Peki babanız futbolcu. Hı hı. E, Afrikalı bir futbolcu. Türkiye'de, evet. Ankara'da anneniz evet. o zaman. Annem de e, karşı komşularının bir tanıdığı vasıtasıyla birbirlerini görüyorlar ve çok seviyorlar. <gülüyor> ...daha sonra benim bir tane de ablam var... ...ablam çok çocuk istemiş... ...yani kardeş istemiş... ...demiş ki ne olursunuz bir tane yapın... ...kardeşim olsun ne olursunuz diyerek sağ olsun... ...bana ikinci annelik de yaptı... Ne güzel. ...o da Marmara Üniversitesi'nde... ...öğretim üyesi, yardımcı doçent... ...aslında hem sporcu hem de bir... ...eğitmen ailem var... ...bana çok şey kattılar... ...buradan da onlara teşekkür ediyorum bu vesileyle... ...dolayısıyla aslında... Ablanızın kardeş sevgisiyle kardeş isteğiyle dünyaya evet. geldiniz. Evet. Ama bildiğim kadarıyla dünya gelişiniz de biraz enteresan. <gülüyor> evet, e, annem doğum sancıları çok e, çekmemesi gereken bir zamanda doğum sancıları başlayıp hemen hastaneye gitmiş. Daha sonra demiştik ki doktorlar. E, Çocuğunuz kaç tane var diye sormuşlar. O da demiş ki bir tane var oh diye doktorlar bir sevinç gösterisi gibi bir şey olmuş. Hemen anlamışlar e, problem var demişler çocukta. Çünkü kalp atışlarını almıyoruz büyük bir olasılıkla ölü doğacak denmiş. Ben tabii ki dünyaya geldikten sonra herhalde iyi bir... E Şaplak yedikten sonra ağlamaya başlamışım. Ve benim için hani geliş birazcık enteresan olmuş. O yüzden galiba birazcık mücadele ve azim gücümü daha doğarken aldığımı düşünüyorum. İlk nefesle başladı. Evet, ilk herhalde. nefesle başladı. Ve hayatım gerçekten kolay olmayan süreç ama beni büyüten süreçlerle bezeli bir şekilde bu yaşıma kadar geldim. Peki... E, hayata geldiğinizde e, doktorlar belki de kaybettiklerini düşünüyorlardı evet. ve o ilk nefesi, ilk kayıp atışını duymaları birazcık zaman aldı. Evet. Dolayısıyla o arada geçen, Araf'ta geçen bir süreç aslında. <gülüyor> evet. Sonrasında ama gözünüzü dünyaya açtınız. Nasıl evet. bir dünyaya açtınız o dönemde? Nasıl bir çocukluk yaşadınız? E, ben hep güler yüzlüydüm aslında bakarsanız. Ta ki e, bir de sporculuğum oldu tabii. Babam da sporcu olunca Fenerbahçe'nin bir sporcusuydum, futbolcuydum. Yalnız 10 yaşımda değişik bir hastalık geçirdim. Menenjit, beyin. Zarı iltihabı. Sağolsun Recai amca çok özel bir doktordu... ...o da Feriköy'dendi, onu da anmış olalım... için de yatsın diyelim. Ee, çok kısa sürede teşhisi koydu Menecid teşhisini... ...ben oradan çok güzel bir şekilde... ...o hastalıktan kurtuldum... ...ama şöyle bir şey e, dönüyordu... ...herkesin ağzında... E, ...Menecid'den muhakkak ağa as kalır... Ee, ya gözü, hani ya beyni, ya düşünce şekli, ya felç. Ee, ben de dediler ki işte öğrendikten sonra, ben de herhalde bir şey hani kalmıştır diye düşünürken içimdeki sesleri keşfettim. İçimde devamlı mesela örnek veriyorum pizzacıya gidelim, tam tersi işte kuru fasulye ye, boş ver meyve ye diyen yani birkaç tane ses vardı içimde. Ben de zannettim ki menenjitten kaldı bu sesler. Meğersem herkes... <gülüyor> olan sesler. Meğersem herkes konuşuyormuş, herkes beni eşitmiş haberim yok. Böyle bir içsel konuşmamı 10 yaşında keşfettim. Benim için çok özel bir keşifti. Daha sonra da bu hani düşünmeden düşünce şeklim ya da huzurlu olma, zihnin huzurlu olmasına çok fazla gerçekten e, akıl yordum. Çalışmalar yaptım. Ama bir tane de hayatımda özel bir yer var. 16 yaşındayken çok özel bir... E... Hocam 16 yaşına gelmeden şimdi... Ailenizde e, babanız futbolcu işte e, siz sporla ilgileniyorsunuz ağır bir hastalık geçirdiğiniz bu arada öğrencilik devam ediyor nasıl bir öğrenciydiniz o yıllarda? Okulla ee, derslerlerimiz evet, sporcu olduğum için aslında benim ilk e, hedefim sporculuktu. Ama babam çok güzel bir şey söyledi. Evladım dedi futbolcu olmak istiyorsan ilk önce antrenmana gitmen gerekir. Antrenmana gitmen gerekirse de e, derslerinde başarılı olman gerekir. Yoksa gidemezsin dedi. Ben sporcu olmak için aslında derslere çalışmış bir öğrenci birazcık değişik oldu benim için. <gülüyor> Okul dersleri spor yüzünden sonra evet, gidebilme hakkını elde edebilmek için yüksek bir başarıyla evet, gidiyordu anladığım evet. kadarıyla. Peki nerede oturuyordunuz o dönemlerde? İstanbul'da mı yaşıyordun? Ben Ankara'da dünyaya geldim. Bir sene Kocaeli'nde kaldık. Babam Kocaeli sporu çalıştırıyordu. Daha sonra İstanbul'a geldik. Ben dört yaşındayken Osman Bey'de büyüdüm Kurtuluş'ta. Kurtuluş'ta. Hı -hı. O dönemler nasıldı oralar? Kurtuluş. Ya eski Bey. İstanbul çok güzel. Farklı mozaik, inanç kültürü. Sınıfım da öyleydi. Benim için İstanbul'un çok ayrı bir yeri var. Ne güzel. Peki o dönemlerde bir yandan spor devam ediyor. Bir yandan spora gidebilmek için dersler İyi bir şekilde devam Hı -hı. ediyor. Kurtuluşta yaşıyorsunuz. Yaşadığınız yer e, o dönemler tabii çok daha renkli şu ankine evet. kıyasla. E, ve aslında birçok kültürü, birçok farklılığı bir arada barındıran inanılmaz bir zenginlik. O zenginlikten muhakkak beslenerek büyüyorsunuz. Evet. Sonra 16 yaşına doğru... Başınıza bir olay geliyor herhalde. Evet futbolculuğumda iyi bir devreye doğru gidiyordum. Yetenekli olduğumu söylüyorlardı. Her şey harika gidiyordu. Futbolcu olacaktım Fenerbahçe'de. Çünkü minik takımdan profesyonel aday futbolculara kadar yani genç takıma kadar çok güzel bir yükseliş yaşamıştım. Ta ki bir maçta çok kötü bir şekilde kasti bir tekmeye kurban giderek sol ayağımdan çok kötü bir şekilde sakatlandım ve dört kere ameliyat olmak zorunda kaldım. Ve bir sene yürüyemedim ben engelli yaşadım. O da hayatımın ikinci çok özel olayıydı. Çünkü büyük bir başarısızlık gibi gözüküyordu. Tam futbolcu olmaya yakınken, evet. tam artık A takıma doğru evet. giderken bir sene boyunca yürüyememek... Koltuk değnekleriyle yaşamak kolay Gerçekten Gerçekten engelli miydik yoksa engellenmiş miydik çok sorguladığım dönemlerdi. Biz hani buradan engelli arkadaşlarıma da selam olsun. Onlar engelli değil, bizler engellendiğimizi düşünüyorum bir dönem. Başım Peki oluyorum. o dönemde tekrar yürüyebileceksiniz deniyor muydu yoksa? Bir daha ben... özellikle bir arkadaşımız diye. Dedi ki ben dedim tekrar futbol oynayabilecek miyim? Çünkü futbola çok senelerimi vermiştim. Dedi ki sana şu kadarını söyleyeyim çok anlaşılmıyor galiba. Dedi ki kız arkadaşın yanından sekmeden yürü Allah'ına şükret dedi. Halbuki hani kız arkadaşımın yanında da başıma gelebilirdi ama o cümle çok kolay bir cümle değildi benim için. Evet. O yüzden de iletişimle ilgili çok özel hani seminerler, eğitimler veriyorum. İletişim de çok özel çünkü 16 yaşındaydım. Hı -hı. Her şey hani tohum gibi daha sonra yeşeriyor yolumlusu da olumsuzu da. Evet, peki sonrasında az ettiniz? Yürüyeceğim, normal bir şekilde iyileşeceğim dediniz. Ee, mücadele ettiniz ve onunla da başa çıktınız. Hı -hı. Ama herhalde futbol hayatı... Orada noktalanmak durumunda kaldı mı? Yani evet bir zorlandım çünkü çok kolay olmadı Fenerbahçe'den bir dönem daha oynadım ama çok verimli olmadı benim için. Zaten yapabileceğimi gösterdim çünkü yürüyemi, doktorların yürüyemeyeceksin dedikten sonraki dönemde tekrar başlamak kolay olmadı. Ama ben çok özel bir şey seçtim dansa yöneldim oradan 7 sene asıl branşım tango dans ettim ve eğitmenlik yaptım. Fenerbahçe'de futbolcu olmaya ramak kala <gülüyor> evet. bir sakatlık yaşıyoruz. Bir sene yürüyemiyorsunuz. Evet. Tekrardan e, yürümeniz şüpheli doktorlar Hı -hı. farklı şeyler söylüyorlar. Ve sonra siz dönüp futbolda oynuyorsunuz. Tekrardan gösteriyorsunuz tekrardan yapabileceğinizi. Ama sonra dansla nasıl tanıştınız? Nasıl yolunuz kesişti? E, futbol gitmemeye başladı. O zaman da ben terapi için modern dans yapıyordum. Bir sene modern dans yaptım, caz dans yaptım. Oradaki hocam dedi ki o zamana kadar da düğünlerde el şaklatmış bir insan değilim. Halbuki babam ve ablam özellikle çok güzel dans ederler. Ben en ufak bir hareketim yoktu. Modern dansla başladım. Hocam çok yetenekli bulduktan sonra dedi ki bu akşam bir dans dersimiz var tango gelir misin dedi. Gidiş o gidiş yaklaşık yedi sene günde on iki saat tango günde dans 12 saat yaptık. Evet. İnanmıyorum. Peki, <gülüyor> okul bu arada ee, ne oldu? Ben ameliyat serim olduğu zaman maalesef dizimden e, spor akademisi imtihanlarına girerken çok fazla zorlandım. Hatta bir tanesinde sakatlandım. Beni almıyorlar diye birazcık sanki küstüm gibi oldu. Açıktan okumaya karar verdim. Dedim ki ben açıktan okursam eğer başarılı olursam yüksek lisans da yapabilir miyim? Hani üniversite hakları bana verilmiş mi? O zaman verilmişti 90-91 seneleri. Kimse inanmadı benim bitireceğimi. Çünkü açıktan okumak gerçekten motivasyonu çok zor olan bir durum. Evet. Ben orayı bitirdim. Hatta üstüne de daha sonra spor bilimleri fakültesinde yüksek lisans yapmakta nasip oldu. Ne güzel. Buradan açık öğretimde okuyan arkadaşlarımız Kesinlikle varsa onlara mesaj olsun bu aynı zamanda. Evet. Açık öğretim okuyacaksınız ne olacak diye düşünenler olabilir. Evet. Ama zamanda başlamış bu ülkedeki en önemli sosyal girişimlerden bir tanesi bence evet. açık öğretim fakülteleri de. Ve orayı bitirebiliyorsunuz. Bitirdikten sonra işte örneklerimiz var karşınızda. Evet. Kanlı canlı duran. Hatta 2008 ee, yılından beri de öğretim görevlisiyim. Yoga ve stres yönetimi dersi veriyorum üniversitede. Hem yüksek yapabiliyorsunuz sonra evet. akademisyen olabiliyorsunuz. <gülüyor> evet. e, dersler verebiliyorsunuz. Dolayısıyla yeter ki siz isteyin. Önünüze ne engeller çıkarsa çıksın. Kesinlikle. Sınavları geçemezseniz de, sakatlansanız bile, evet. spor akademisine giremeseniz bile bir şekilde... Eğer siz istiyorsanız o tutku varsa... ...içinizde o su akıyor ve yolunu buluyor muhakkak. Güzel özetlediniz. Peki, bir, bir, tango girdi hayatınızda. Bambaşka Hı -hı. bir süreç. Ve günde 12 saat tango yaparak... ...en sonunda herhalde... ...öyle bir noktaya ulaşmışsınızdır ki diye düşünüyorum. Evet, aslında o nokta... E, ...tango da partnerle karşı tarafla dans ederken... ...ki haz muazzam çok güzel ama... ...bunu yaşamla yapabilir miyim dedim. Yaşamla dans edebilir miyim acaba... Daha sonra üstatları ve böyle e, zihinsel bazı tekniklere aramak durumunda kaldım. E, çıkış yolu arıyordum. Bir dönemde duygusal ilişkilerimde bir duygusal uyuşukluk dediğim özel bir dönem geldi. Yine yüzüm gülüyor ama e, eski içten gülüşümü kaybetmiştim. Sanki dışarıdan bir şey yokmuş havası oluyor ama gülüşlerde tatlı bir donukluk oluyordu. <gülüyor> Dedim ki ben bu duygusal uyuşukluğu da nasıl yenebilirim acaba? Çünkü hani dans ederken bazen problem oluyor, ilişkilerde problem oluyor, karşı tarafla hep problem oluyor gibi gözüken yerlerde. Dedim ki yaşamla nasıl dans ederim? Demek ki öğrendim zihinsel çalışmalar yapmak gerekiyor ki içsel bir yola girmek gerekiyor. Derken yoga ile tanıştım. Yoga ile tanışınca Hindistan'a gittim. Ama Hindistan'da çok özel bir Üstat'la tanıştım. Hazreti Mevlana ile tanışmak bana Hindistan'da yani derinden tanışmak Hindistan'da nasip oldu. Bu benim için çok özel bir yol. Hindistan'dan döner dönmez de kendimi Konya'da buldum ve Sufilik'le ilgili çok özel çalışmalar, çok özel eller aldım. Ne güzel. Hindistan'da <gülüyor> Hazreti Mevlana ile tanışma evet. serüveni nasıl oldu? Ee, çok özel merkezlere gidiyorduk. Ee, Hindistan'da Türkler az ziyaret ediyor sanıyorum. Bir de böyle özel merkezlere daha da az gidiliyor. Ne zaman ki biz Türkiye'den geldik deyince suratları ekşiyordu ve bizi almamaya gayret ediyorlardı. Hani yapamayız. Hani spiritüel çalışmalar olmaz gibisinden. Arkadaşım en sonunda şey dedi ya biz Mevlana'nın torunlarıyız de hani Rumi diyarından geliyoruz dediğince bir tanesini dedik. İçeriden şiirler geldi. Semazen fotoğrafları geldi. Ee, ülkemden neredeyse daha çok tanınıyor ve daha çok sevildiğini gördük. Bu hani bizi bir Türk olarak çok gururlandırdı. Orada da ilk defa bir dönüş dersine katılmak nasip oldu. Daha sonra da ülkemde bu eğitimi tamamlamaya karar verdim. Hindistan'da sema evet, dönüş evet. dersine katıldınız. <gülüyor> Bakalım karşımıza daha ne ilginçlikler çıkacak <gülüyor> bu hayat öyküsünde diye bir yandan düşünüyorum. Ee, hayatla dans etmeye Hı -hı. ...kalkışan Hı -hı. ve içindeki... ...mutsuzlukların kaynağını arayan desem... ...doğru olur mu Kesinlikle. acaba? Ee, onu arayan bir adam Hindistan'a gidiyor... ...ve Mevlana'yı orada keşfediyor... Hı -hı. ...sonra dönüyor ve Konya'ya gidiyor... Evet. ...sonra yaşamın nerelere evriliyor? Ee, çok özel süpü üstadlarıyla... ...çalışmalarda... E, ...sohbetlerde bulunduk... ...çeşitli dönüş teknikleri... ...dans diye geçiyor ama çok dans değil... ...ama ikisinin arasında ritüelle... ...çok özel çalışmalara katıldım... E, ...Rumi Love Meditation, Mevlana Aşk ve Meditasyon dersi vermek nasip oldu. Hem Avrupa'da hem Hindistan'da e, gücüm yettiği kadar, dilim döndüğü kadar Mevlana'ya aşkı ve nasıl dönülebilir onu paylaşıyorum şu anda. Ne kadar güzel. Peki hayatla dans? Hayatla dans Kendi kendim... Evet. Anda? kendimizi tanımak gerekiyormuş dans edebilmek için. Kendimizden uzak yaşıyor ya da yaşatılıyoruz ve mutluluğa varamıyoruz gibi geliyor. Bir de hareket diyorlar ya ilişkilerde. Elmanın iki yarısını hani birleşecek. Hiç öyle doğada öyle... elma gördünüz mü? Yarısı bir ağaçta, <gülüyor> diğer yarısı başka bir ağaçta ve birleşiliyor. Öyle bir şey yok ama o meyvenin belki ağacın kökünü Anlayabilirsek çok daha güzel yerlere gideceğiz. Biz birazcık kestirme yollar kullanmaya çalışıyoruz. Çok kolay olmadı. Bu anlattığım başarısızlıklar galiba genelde anlattım. Bu başarısızlıklar beni içselliğe doğru götürdü. Ee, Hindistan'da çok güzel sözler var. Diyorlar ki eğer dışta çok büyük çaresizlik yaşıyorsanız gidecek tek yol eğer birazcık zeka pırıtısı varsa o zaman kalbinize gönlünüze gidersiniz diyorlar. Öbür türlü savrulursunuz diyorlar. Bu dans yani kendimle, hayatla dans beni kalbime götürdü. Kalple dans etmeye, aşkla dans etmeye, gökkuşağıyla dans etmeye gayret ediyorum şu anda. Ne güzel. Programdan önce konuşurken söylediğiniz çok hoş bir söz vardı. Öyle zorluklar yaşadım ki aslında ya kendimi imha edecektim... ...ya da inşa edecektim. Çünkü iki üç arkadaş ameliyat olduk. Ee, diğer iki arkadaşım kendini hani imha etti diyebilirim... ...spordan koptular, bambaşka bir hayatlar oldu. Ben biraz daha inşa etmeye doğru gittim. Hani şu anda karşınızda olmaktan hani... ...Açık Radyo'da olmaktan da çok mutluyum. Çok Biz teşekkür ediyorum çok zarif davetiniz için. Ee, bu dakikadan sonra artık ülkemde de dünyada da... ...bir şey öğretmek değil de... ...insanlara ilham olabilmek istiyorum. Gönülleriyle bir olup... ...gerçekten bu... ...dans olayını... ...çok daha farklı yerlere getirsinler... ...istiyorum artık. Peki şu an ne yapıyorsunuz? <gülüyor> o şu kadar an, çok şey yapıyorsunuz ki... ...aslında nereden e... başlayalım diye düşünüyorum... ...bir yandan da saate bakıyorum... Için, ...sonuna yaklaşıyoruz e... yavaş yavaş... İkinci kitabım, ilk kitabımı 10 senede yazdım ben. Yarı otobiyografik bir kitap oldu. Aşkla Gülümse isminde ve çok satanlara girdi. Sağ olsun okuyucularımla aramda çok özel bir bağ olmuştu. Yaklaşık iki buçuk sene önce. İki buçuk senedir de e, geçen hafta raflara girdi. E, Aşka Aç" isimli kitabım dünyaya geldi diyeyim yine. Ee, kitabın heyecanını yaşıyorum. Çünkü yine sağ olsun okuyucularından çok özel bir e, ilgi gördü. Yine ilk haftasından çok satanlarda ne ve güzel. tasavvuf bölümünde şu anda zirvede. Ee, onun birazcık coşkusu, enerjisi var üzerimde şu anda. Ne güzel. Artık aldıklarınızı, doldurduklarınızı paylaşma zamanı herhalde. Evet. Daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Sufiler de diyor bir su gibi olduğunuzu düşünün diyor. Eğer diyor gerçekten taşmak için kaynamaya ihtiyacınız var diyor. Taştıktan sonra da altınıza bardak çok girer diyorlar. Nacizane eğer taşabiliyorsak birazcık ilham olabiliyorsak bu benim için çok büyük bir mutluluk aynı şu anda. Eminim ilham, ol, ilham oluyorsunuzdur <gülüyor> geniş kitlelere ee, şu anda tabi bir için keşke görme imkanınız olsaydı diye e, söylemek istiyorum. Dinleyicilerimiz e, ama herhalde ses tonunuzdan anlıyorlardır. Baştan sonra programın başından beri bir yandan ben de gülümsediğimi fark ettim. Çünkü karşımda sürekli gülümseyen ve içtenlikle gözlerinin içi gülümseyen bir konuğumuz var bugün. E, ve herhalde bu soruyu sormazsam olmaz. Hı hı. Peki sizce sizin için gülmek ne demek? Evet. Çok teşekkür ediyorum, çok e, iltifat ettiniz, çok sağ olun. Esna. Ben gülmekle gülümsemeye ayırt ediyorum. Çünkü gülmek bir espriye karşı olabilir, bir fıkraya karşı olabilir, sanki bir reaksiyonmuş gibi oluyor. Ama gülümsemek hayata karşı bir tavır. Hayata karşı gerçekten ağlamaktansa gülümsemek daha ulvi bir tavır olduğunu düşünüyorum... Bu sebeple çok özel bir TED konuşmam da oldu benim. Ee, Gülümse ki gülümset başlığıyla oldu. Eğer gülümsetmek istiyorsanız ilk önce kendinizin gülümsemesi gerekiyor. Ve beni gören özellikle tanıdıklar son zamanlarda sosyal medyadan da e, tanışıklıklar çok fazla oldu. Beni gördükleri zaman gülümsedikleri için o kadar çok mutlu oluyorum ki bir gülümsemeye vesile olamıyoruz. çünkü Son zamanlarda maalesef hani ülkemizde ve dünyada yaşanılanlarla ilgili. Galiba her şeyin içine birazcık aşk, birazcık gülümseyiş, birazcık merhamet katmaya çok ihtiyacımız var. Herkes e, dilinde söylüyor ama bunu harekete çevirmek, e, eylemlere, hayatımıza koymak gerçekten çok kolay değil ama bu yola baş koymak gerekiyor. Yeter ki gülümseyelim, gülümsetelim. Daha yaşanılabilir bir dünya olsun. Çok istiyorum. Gülümsemekten daha büyük bir iyilik var mı acaba diye düşünüyorum biz insanlar için. Değil mi? Yani o kadar çok esirgiyoruz ki aslında birbirimizden bunu evet. yanlış anlaşılır mıyız? Yok neden şimdi gülümsedim diye düşünür düşünerek farklı farklı nedenlerle aslında birbirimizden çok esirgediğimiz çok basit ama bence de çok büyük bir iyilik gülümsemek. Evet. Ee, umarım hep beraber daha fazla gülümseyeceğimiz günler yaşarız. Peki Mert hocamın yolculuğu. Nereye gidecek? Nasıl bir yol var? Yarınlarda <gülüyor> ne bekliyor? Nedir düşünceniz? Ee, benim e, annemi de e, vefat etti tam Eşim kitabı seversin. yazarken teşekkür ederim. Onun da en büyük sorusu, en çok sorusu oğlum bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne yapacaksın? Hadi dans ettim, yoga yaptım, futbolcuydum, akademisyen yandım. oldum, kitap yazdım bir sürü şey. Dedim ki anne inan ben de bilmiyorum ve bu rahatsızlık veriyor çevreme. Bu rahatsızlığım verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür diliyorum. Çünkü mutluluğun önü çok açık. İnanın hani mutsuzluğun önü kapalı. Çünkü bilirsiniz bir e, üzüntülü bir olayınız vardır... Devamlı aynı olay için üzülürsünüz ama mutluluğun önü o kadar açık ki ben de bundan sonra hani nasıl yapacağım hangi yolu izleyeceğim bilmiyorum ama içsellikle ilgili çalışmaları bırakmayacağımı düşünüyorum. Çünkü bu dünya hani dışarı bakan rüya görür içeriye bakan uyanır demiş Carl Jung çok benim için çok özel bir söz. İçeriye içeriye doğru döndürmeye gayret edeceğimi düşünüyorum her daim. Hani bu gönülle aklın bir akordunu tutturmak gerektiğini inanıyorum. Kolay mıdır o kadar içeriye dönmek? Ee, dışarıda yaşamak kolay mı? Hani Bilmiyorum bu kadar? Ki. Evet. <gülüyor> yani bu kadar tersliğin olması akılla yaşadığımız için, zihinle yaşadığımız için olduğunu düşünüyorum. Birazcık içeriye dönebilirsek, gönülle, kalple, aşkla yaşayabilirsek çok daha yaşanılabilir bir dünya olacak gibi geliyor. Peki yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın e, dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz desem ne iletmek istersiniz mesajınız e, ne olur? Şu anda yani ülke ve dünya olsun çok gerginiz çok stresliyiz o yüzden de gülemiyoruz o yüzden de sevgi dolu davranamıyoruz stresimizi e, sağlatacak azaltacak. Yönetecek tekniklere ihtiyacımız var. Bu kimi zaman egzersiz olabilir, kimi zaman nefes olabilir, kimi zaman e, gevşeme teknikleri olabilir. Lütfen gün içerisinde dinleyicilerimiz muhakkak küçük molalar vererek stres, stresle başa çıkma konusunda kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Her şeye zamanımız var ama kendimizle ilgili zamanımız ...yok gibi gözüküyor. Özellikle iş dünyası bu konuda... E, ...yoluyla biliyorsunuz... ...çalışma temposuyla, mesaileriyle... ...çok kolay yaşanmıyor. Hiç değilse kendi stresimizi yöneterek... E, ...akılla gönül bağlantısını... ...kurarak daha yaşanılabilir... ...daha rahat, daha sakin... ...daha sevgi dolu bir hayata adım atabiliriz... ...diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza <gülüyor> konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü paylaştınız. Umarız yaşam öykünüz... ...bizi dinleyen birçok kişiye de ilham olmuştur... Çok sağ olun, iyi ki varsınız, İyi ki programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet efendim, bugün programımızda sevgili Mert Güler konuğumuzdu. Yaşadığı olumsuzluklar, başına gelen e, tuhaflıklar karşısında yılmayan... ...yaşadığı her şeyden farklı dersler çıkartarak... ...en sonunda kendi içine dönen, içine döndükten sonra da içinde bulduğu o zenginliği e, gittikçe dolduran... O doldurduklarını günün birinde artık başkalarıyla paylaşan, başkalarına ilham olan e, bambaşka bir yolculuk hikayesi dinledik. Yaşam yolculuğunu dinledik. E, ve söylediği herhalde birçok değerli sözün yanında duruşuyla, gülümseyişiyle hayata karşı e, en büyük tavrını sergilediğini düşünüyoruz. Sizler de biz dinleyen tüm dinleyicilerimiz için de sesleniyoruz. Gülmüsemek herhalde bu dünyada birçok şeyi değiştirmeye yetecek. Yeter ki biz o içten gülümsemeyi esirgemeyelim birbirimizden. Sabah yolda karşımıza çıkan insandan, beraber çalıştığımız insana, aynı evi, aynı çatıyı paylaştığımız insana, hatta apartmanların içerisinde, kocaman kocaman binaların içerisinde birbirimizin yüzüne dahi bakmadan geçtiğimiz insanlara herhalde gülümsemeyi esirgemezsek dünya bambaşka, ...ve daha yaşanılabilir bir yer olacak. İşte bunun tam da canlı bir örneği bugün programımızda konuktu ve bizlerle yaşam öyküsünü paylaştı. Biz iki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde yine burada olacağız. Programımızı takip etmek isterseniz, program konuklarımızın kendilerini görmek isterseniz... ...ya da program kayıtlarına ulaşmak isterseniz... ...Facebook üzerinden ve artık Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra... 1630'da tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirer. Hoşçakal. Kentin gizli öyküleri, kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları, sıradan insan öyküleri